Birbiriyle ahengtar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratılışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecek. Andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık.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 Onlar şöyle cevap verirler, evet, doğrusu bizi bu azap ile korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalan saymış ve Allah'ın bir şey gönderdiği yok, siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları. Fakat daha görmeden Rablerinden onun azabından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi?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 İşte bu, tehdidimin ne demek olduğunu yapınca bileceksiniz. Andolsun ki, onlardan öncekiler de bunu yalan saymışlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça ka aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutunur. Şüphesiz o her şeyi görmektedir.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 Ama onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz yerde yok etse veya öyle olmayıp da bizi esirgese, söyleyin bakalım, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, sizi imana davet ettiğimiz o Allah çok esirgeyicidir. Biz ona iman etmiş ve sırf ona güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?